Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Huzbur okunan son kerime. Her cuma okunan camilerde ayet-i kerime. Bu tabi hikmeti var. Anlamı var. Bu ayet-i kerime Nari suresinin 90 ayet-i kerimesinde. Şimdi Mevla buyuruyor burada Bismillahirrahmanirrahim. İnaye murade. İnallah e iyi emri bil adli. Yarar. in de en de kelimeleri kesin ifade kesinlik mutlakı anlamına geliyor. İnallah alacağıcalıyor kesinlikle. Ye'muru emrediyor. Bil adli adaleti. Adalet. Adalet muadil, denk olma, eşit bir anlamına geliyor. Bana. Yani taraf tutmadan, taraf tutmadan doğruyu söylemek, sorunmak olarak geliyor. Bana. Adalet, önce inançta lazım. İnançta adalet. Allah Celle Cale'yi Tehvid ile inanmak. Allah bir cile cali. Şirten kaçınma. Bir kimse haşa Allah cile inanmaz inanılmaz. Yani inandığı halde e, onu bunu puttaştırırsa bu nedir? Zalimdir, zulümdür. Mevla buyuruyor. İnne şirke azamıyor. İnne şirke le zulmün azim. Şirk en büyük zulüm, Bak, zulmü azim. Allah şirktir. Yaradan Mevlam. O Rabbi Alemindir. Büyük Onundur. Bizi yaratan Mevlam. Yani insan denen malik. Ya da bir insanı yaratabilir. Hücrelerden, organlar, sistemler, beyin, Kimse yaratabilir böyle şey? Bizi Yaratan'a bırakıp da kalkıp haşa bir mahluka taş olsun, insan olsun böyle. Ağaç olsun, herkese olsun fark etmez. Ona tavırma yedire böyle. Şifre. Allah ortak koşma böyle. Demek önce adalet tevhitte Allah bir şey rica la La leh. Onun orta, şeriki, benzeri yok. da böyle. Önce. Sonra amelde tevhid. Amelde. Yani İslami yaşayışta tevhid. Adalet gerekiyor. Übadetleri muadil yapmak fazları, vazipleri. Mesela namazın farzı var, vacibi var, şunları, bunları var. E, tadir erkeni var. Bunlar da denk yapma gerekiyor bunlara. Adalet bunlara. Sonra sözlü adalet konuştu de. Bir insan durdururken bir şeye karışır, laf atar, konuşursa, eğer adil olmazsa, Mesela iki kişi arasında bir tartışma var. Bu da araya giriverdi, ya taraf tuttu. ya bir melam konuştu. Allah korusun, adet arılmış oluyor, durmuyor. Öyle bir ya, sibillah ve izahkütüm fa adilu. Ve izahkütüm konuştuğunuz zaman, böyle kuluyu buyurmuyor melam, öyle buyur, yani konuşuyor karıştırmıyor melam. Ve izah kuntun, konuştuğunuz zaman fe adilü adil olunuz böyle. Velev kâne kurba. Hatta bir taraf yakınız olsa bile bak Zâ kurba. Kurba akrebin benlisi. Yani yakın akreba bile olsa bir taraf ama konuştuğunuz zaman karıştığınız zaman adil olmalıdır. Yani bir tarafta insanın annesi babası. Evladı, kardeşliği, şusu busu böyle. İşte yabancı. Mesela tabi kazasını böyle, ışıkta geçmedi, şundar, bunlar böylece. Kişi bildiği halde ne yapıyor? Bildiği halde bir taraf tutma böyle. Yakınlık kırma, yakınlık kayırma böyle. Bu Bak Mevla'nın buyuruyor. Ve izâ kuytum. Sen konuşma. Ama konuştuğu zaman فَاَدِلُ وَلَكَانَ ذَا قُرْبًا Bir taraf yak akraba bile olsa adil olmuyor ne haberi böyle. Bir de ahlakta adalet, ahlakta. Adalet iflat tefhid deniyor. İflat tefhid Aşırı bir uçlar ikisi böyle. Kaşıma. Mesela israfla buhul, cimrilik vardı böyle. Cimri. ne cimri vermesi gereken yere vermeme malını. Vermesi gereken yere vermeme böyle. Israfla boşuna malı harcama. İkisi de bunlar uçlar. Aşırı uçlar ikisi. Ne gerek? Ortası gerek onların olması gerekiyor. Demek ki iş safta değil, cümli bu değil böyle. Yine aşama gerekiyor. Hadis-i şerifte uzun hadis-i şerif 7 grup insan. 7 sınıf insan mahşer günü Ağaçın gölgesinde görecektir. Ağaçın gölgesinde. Yani diğer insanlar mahşer güneşinde beyin kalniyor tepeden, ayatan tabandan güneşten, yerden yanıyor. Beklerken yeni sıra insan ağaçın gölgesinde görünecekler. Bunlar büyükler kimdir? Adil hükümdar. Hatta başta bu dünya böyle. Adil hükümdar haberi. Çünkü normal bir insanın böyle tutması birkaç şey zarar verebilir. Ama hükümde adil olmasına büyük yana zararı var. Yani bir saatlik hüküm etme, adalet böyle bir sene ibadetten daha dağılıyor. Demek ki adil olma gerekiyor. Konuştuğumuz zaman doğru söylemek gerekiyor. Bir taraf yakınımız olsa ila demek. Ve ihsan. Evlan ihsan emredi ihsana. İhsan hüsünden geliyor. Hüsün güzellik anlamına gelir, güzellik. Güzel davranışlar. Sözde, harekette iyi davranış. İki Müslüman karşılaştığı zamanlar biri suratı asık. Öyle kaşları asık böyle, suratı asık böyle. Hiç yüzü gülmeyen böyle. Bir güler yüzlü, tebessümlü karşılaştılar. Allah bunu daha seviyor muhtemelen. Böyle. Yani güler bir yüz bile yerine göre biri salak yerine geçiyor. Gülere yüz bile böyle. İnsan işle yapılması diye böyle, böyle. İnsan... Demek ki güzel davranış böyle sözde konuşurken de güzel konuşmak böyle. Kalp kırmadan görüntü yıkmadan güzel konuşmak gerekiyor bunlar. Bir gün Hasan, Hasan Hüseyin Efendimiz iki torunları ya da çocuk çağdan yaşlandı kendileri böyle bakmışlar bir yaşta yürüyüşü abdest alıyor. Ama demek ki herhalde su adam Hüsnü herhalde belki de. Abdestini güzel alamıyor ama. Bir bakış ki Hasan Hüseyin, bana ne yapalım acaba şimdi? Söylemek lazım tabi bu gibi yerde. Nasıl bunu söyledim acaba gönül kırmadan? ilk önce büyüğü Hasan, amca, bak biz daha şunu kız diyor, bir hapse diyor, bana bakar mısın diyor. Hatam bana söylerim, hatam bana söylerim, söyler misin bana? Al bakayım diyor tabii o da şimdi, yani ondan bir satır taşta var böyle. Oturuyor atarsan, işte çekiyor, kıvbeye dönüyor, niyetini yapıyor, böyle hapse alıyor ki böyle, o yaşa bakıyor, bak ooo, hapse böyle diyor. Tam bitiriyor, kardeş Hüseyin, tam hasretleri. Hancı binebilmez mi diyor? Al bakayım. O da alıyor. Bunlara dua diyor işte. Allah'ın rahmatı olsun diyor. Şimdi abdullah öğrendi mi böyle böyle? Ben böyle böyle. Böyle kalp günü kırmadan böyle öpe motoruna böyle. Çünkü öyle insan vardır ki onun ruhunun, benliğine, egosu, inaniyeti biraz kuvvetidir. Bir şey söyleyince ne kadar onun doğru olduğunu bilse bile hemen bir tepki yapar elini olmadan veriler. Yani egosu ona hakim olduğunca kendisine enaniyet hemen bir tepki yapar böylece. Bu için demek ki yumuşak giriş gerekir muhteremden. Bedi'nin emrine böyle de bir muhterem zat vardı Allah'ıma devrisin. Enes Efendi'nin de Enes en Efendi. Bin baştayken Türkiye'de orada İsrail'i buraya gitmiş böyle. Ama gerçek bir insana kâmil namı, her halde Alakaya her şeyi insana kâmil böyle. Böyle bir insan değil böyle. Oturdu bir gün Haram Şevreti'lerde Ravzal-ı Mutayet oturdu orada ikimiz beraber köşe alan Türkler yeni gelmeye başlamıştır acaba. Şimdi Türkiye biri Kuran sesli okuyor. Az cemaat içeride. Harbi sesli okuyor ama çok yalnız okuyor ama. Yani hurufar bir şey bilmiyor böyle. Sin, sattı tip şey bilmiyor böyle. Dönüz gidiyor böyle. Şimdi resmen de dinin diğerleri Yana geldi. Hacı Efendi de be. Neresi sen? İşte, Burası alayım. Hoş geldin derkinden böylece. Ya bak sen kural okuyorsun. Biz boş duruyorsun. Ya sesli oku da. Ama bizi buna faydalı. Olmaz ki faydalanalım. Tabi adam memnun oldu. Sesi okumaya başladı. Hazreti Efendi bir dakika be şimdi ona. bir dakika be. Maşallah çok güzel maşallah. Mükemmel okuyorsun maşallah. Ama yani, şey dikkatimi çekti. Bak bu sin var. Bu da satın böyle. Bak bu da ikisi harfler değişik bunlar. E, sin ince olması gibi biraz. Bak sat. Biraz daha kullan böyle şey. Ama dikkat bunlar bu şekilde. Tam sine gelip biraz daha ince. Sağda biraz daha kullanılırken böyle. Çok mükemmel mükemmel. Bir hayat bir dakika be. Ma burada teabartığı var, kafir kafır şey bu şekilde böyle. Umri mükemmel abonuz diyeceğim bu şekilde. Hiç böyle kalbi kırmadan karşıda farkında bile olmadan öğrendi mutlaka bu şey. böyle. İşte mevlam emre diyor insan. Güzel davranış böyle. Sözde harekette böyle kabalık mevlam işte niye oluyor kabalık böyle. Kabuğu davranışlar, gönül kırmalar, tepkiler. Bir anne, evladına mesela bağırsa, çok gel buraya söylüyor, geliyorum, yapıyorum, sert mandalını yani, ver. Ya buna gelir misin? Yani, Gelirim anneden, yani, yani. yani tepki, aynı karşılığı olur tepki, oturmakla. Yani. Karşılığı da olur. İhsan'ın bir anlamı da şudur. Bu da Hadis-i Şerif'te, Hadis-i Şerif, Hadis-i dünyada Şerife. hadis Şerife, onda geçiyor. Cebrail Sefer'e, Peygamberimize bazı sorular cevap verdi. Sordu Ebu Ya Muhammed, ve İhsan'ı, ve de İhsan. Bu Aleyhisselam Hazretleri, en te'ubillahi kendike terahhu gördü. En te'ubillahi Allah ile kuluk etti ki kendike tenavvür. Allah Celle Celalü görüyor görüyormuşsun gibi. Ki enneke kef teşbih benzetme ki kef. Ki enneke. Ki sondaki ki insan der sen. Ki enneke terahhu Allah görüyormuşsun gibi gibi anlamına. Göremez kabul ihsan bulmuyorlar. Allah kulutu ihsan Allah cile görüyormuş gibi. Bunu ne anlama geliyor Ne anlamadı. Yani şu uygulayabilirsek namazın bir zerresinde tanımlayıp uygulayabilsek ne güzel bir şey efendim. Allah görüyormuş gibi. Şimdi bir memur amir yanında biraz daha değişik olur mu? Değişik öyle efendim. Bir asker komutan yanında Fırat Kuremler'e gelmedi. Onun yanında insanımız da Fırat Kuremler'e Hatta bir mesela geçici bir işçi bile inşaata çalışan bir işçi bile patron yanında sahibi yanında biraz daha güzel davranış oluyor. Onu görünce demek ki kul bilse yani bilsek ki bir Allah'ı görmüş gibi yapabilirsek mi, tabi böyle. Namaz da olur. Net altı namaz olu böyle. Ne tatlı namaz olu böyle. O kadar benim ilave diyor. Fein <türüyor> tekün terahı fein lehü Sen onu görmezsen de o seni görüyor am bunu bil. Kesin burada kesin ama bak. Burada fein lehü geliyor. Fein <türüyor> kesin değil burada belli. Orada ken nekeydi. Teşrib denetmeydi böyle. Burada şeyinle o kesin seni yara görüyor. Allah seni görüyor. Böylece. İnsan oturuşunda, yatışında, kalkışında, her halinde bilse ki Allah huzurunda celil caluhu Allah'tan gafil olmasak Allah'a da haber olsak hayat değişir muhteremden. Böyle. İnsan birdenbire kızamaz. Böyle barış çağırır muhterem. İnsan yalan söyleyemez. İnsan gafil olamaz böyle. Ala değişir, huy değişir, insanlık değişir. Alem fakir bir alem oluyor böylece. Allah'ın cezali bizi gördüğünü bilsek bizler. Biliyor muyuz ama gaflet değil mi? Gaflet. Bir de gaflet, terde elme beni. Terde arkasında kalıyor beni. Maluka şefkat gerekiyor. Mağluka şefkat. Mahluk, yadan varlıklar. Bunlara şefkat gerekiyor efendim. Yani. Koyun olsun, kedi olsun, uçan kuş olsun, ne olsun olsun, bunlara bir şefkat gerekiyor Acıma işte gerekiyor bunlara efendim. Yani. yani bir sinek bile olsun, karınca bile olsun, onu incitmemek. Şimdi gerçekten Şöyle gerçekçi bir gözle baksak düşünsek aramızda fark yok mu teremeler? Yerdeki bir karınca, küçük bir karınca böyle. Ona baksak, kendimize baksak, evet cüste olarak iri bir var böyle bizde böyle. Aramızda fark yok ama böyle. İkimizde mahruk olmaya Allah bizi yattı böyle. Allah öyle dilemiş. Allah dileseydi. Allah bize karınca yaratıyor muhteremler. Karışlamazdık ki beni. Bizimle öyle kedi yaratıyor da. O böyle kepe yaratıyor bizim yaratıyor. Yani insan olmak elimizde mi? Yok diyor muhteremler. İnsanoğla doğmak. Hatta belirlik kıtada doğmak bile. Mesela Afrika'da doğsun, hurba'da doğsun. Fark eder mi? Afrika'da niye orada da doğmuş orada? Onun tercihi mi o? Dilelim muhteremler. Yani rengiye siyah, beyaz olmuş, şubu olmuş, dili farklı olmuş, kıtası başkası, ülkesi başka olmuş, fark etmezlerine böyle. Demek ki şöyle gerçekçi bir gözle baksa düşünecek, aramızda farklı bir kutu. Kedi yaratan Mevla, kedi yaratmış. Kedi yaratan Mevla'nın böyle, böyle. Ve ita kurba. Tabii kısa geçmem gerekiyor biraz onları. Ve ita zil kurba yakın akrabaya da vermeyi emri meyla. İta verme. Zil kurba. Kurba da akrabenin çoğulu. Yakın akrabaya da vermeyi Ben yani Bu ne buluyor? Yakın akraba. Neden herkes yakınını bilir. durum bilir ben de. Onun için herkes ne yapacak? Yakınını gözecek böyle. Yakınında açmumu susumu hastamı derdim var. Evet, Hep sır malı olmaz böyle, malimlik olabilir. derdi olur mu diyeceğim olur öbürü? Bir ihtiyacı olur öbürü Olabilir bunları. Demek ki herkes ne yapacak? Akrabasında gözeticek mudur? Yakından başlayarak, sırasıyla bunları ödemeye gerekiyor, halatı sorma gerekiyor telefonla şunla bunla giderek gelerek içeri bastıkları değmeden burada gereği böyle. Bu lehamızın emriyahıdır buralarda. İnna ye emriye giriyor bunlara buralarda. Düşün. Burada üç emir bu ayet kelimede. Müdür bunlar bütün emirlerin kökü bunlar ama. Her emir bunların dalları, budakları, sarılardır böyle ve yenha, yine Allah neye diyor? Yasak diyor Allah neye diyor? Yasaklıyor Mevlana'da. Onur fahşayı önce fuhşiyattan mense koyuyor, fuhşiatlardan. Neden? Nesebin nesli bozduğu için. Neseb bozulur karışır bu tenler böyle. İşte bunlar karışıyor böyle. İnsanın farkı ne der? farkı nikah. Hayvan da evleniyor yani. Çiftleşiyor hayvanda böyle. Ama nikah yok onların Nikah olman için ne olur nikah olmayınca? Belirsiz. Kedi doğruysa o kedisi. Ama onun babası kim? Yavrunun belirsiz. Babaannesi, anneannesi, kardeşleri, dayı amca belli mi? yok bunun işte ne oluyor? Zavallı sokak köpeği, sokak kedisi. Hayvan tabun gibi doğum yapacak. Doğum yaklaşıyor. Tabii hastane götüremecek gene şimdi. Eğilen yok, yok. veren yok, örtün yalanlar hepsi. Ne abi hiç güdünüver, hiç güdü. Melo'nun yüreğimizin beyninde program kamurda böyle. Hayvan gebe yaklaşlımadı, doğum yaklaştı mı? Önce bir yer arıyor. Saireti heranda. Nereye doğum yapabilir hepala? Yani kış, yaz mevsime göre, düşmandan korumaya göre. Yani ki kuş bile yuva yapar yapıyor yuva yapar gibi. Hem düşmandan koruyacak yavrularını, hem soğuk senin kucaklara falan. Giden zavallı kedi mesela girinin işte samanına, bu busuna, bahçesi, odununa, kömürüne, ardesine bir yere, bozumuna bir yuva yapar böyle oraya, oraya giden böyle zavallı. Tek başına uzunlar. Neden? E o da evlendi yani, eşlendi. Yeme kaldı. Ama nikahsızlık olduğu için ne eşi belli, ne ana baba belli, ne soyun soğuk benim. Tek başına gider, doğum tanıcısını çeker, çeker, hem bir tane değil böyle, bir karşıdan doğur mu? Hayvan bitkin hale gelir önce böyle, hayvan. Onu da cam taşıyor böyle. Bir gelir, ama o da yatamaz böyle. Çünkü doğum çocuk ıslat oluyor böyle. Onun masa yapılması gerekiyor, masa kurulması gerekiyor. Bir de kan dolaşımının sağlaması gerekiyor. Diliyle onu yalama başlamaz her hayvan böyle, böyle. dili böyle onu yalay yalar diliyle böyle onun dili anestezi gözü var dili mutlaka böyle bir ödürcü gözü var böyle onu ve diliyle yala hayvanı böyle hem onu kurutur masanı kurutur hem de kan dolaşımını sağlar sonra ne yapar kanı aç hasta yem domi yaptı. Logsalar ne logsal? Karlı açmışlayanlar, kaç doğum yaptı, bitkin bir halde. İnsan olsun ne abi insan olsun, yani hastane olmayan bir yerde bile, yine insan bir komşu işlemize gelir, bir süt getirir, güzel bir çorba getirir. Mesela <gülüyor> <insanı sayanlar>. öyle. <gülüyor> Ama hepinde yapmıyorlar. Ne çorba getiren var, ne arısan olanlar. hayvan doğum yapar, hayvanlar kurular. Kalkan ondan sonra gider bakalım. O çöp bidonunda, faşetlere, oraya, buraya, oraya, buraya böyle. Soğuta, muhta böyle, kuru, kara bir neyse bulursa böyle. Yemem bakan muhtemelen böyle. İşte bu nedir? Nikahsızlık, nikahın hikmeti bu muhtemelen böyle. Nikah ne oluyor? Evvela doğacak evliliğinin babası belirli böyle. Ortak hayat, ortak müşterin ortak muhtemelen ne gerekiyorsa beraber yaparlar. Hastaneye baba giderler böyle. So yakından haber verir, yakından haber verir. Kaymolduysa, kaymaya göre göremcilereye, artık elde kim varsa herkesin vardır bir akıl var diyorlar. Bu bile komşusu vardır, yakına haber verir bunlara böyle. İlgilenir bunlar. Hastaneye götürülür, getirilir yatağıza alınır, yatağına yatırılır. E, Kimi tahtta getirir, hele kuruma bilse çok şifadır. Domu konak, hurma maktarında çok şey var hurma. hurma getiriyorlar, şunu getiriyorlar, akla oturan böyle. Ya büyüdüm mü, ne oluyor böyle? Bu kim obanle, ananle, dede işte amca, dayı, amca olu, dayı olu, teyzı olu, şunlar, bunlar böyle, söylediğimiz şey böyle. Bu için benim evvela fuşiatı hesaplıyım benimde, fuşiatı. Fuhuş, aşırı anlamıyla, aşırılık fuhuş. Hatta aşırı fiyata bile ödenir öyle denir, fahiş, bile, fahiş fiyat denir bile, aşırı fiyata bile böyle, fuhuş böyle. Demek ki, günahta aşırılık böyle, edepsizlik, hayasızlık bunlar böyle. Haya diye bir şey yok, haya. Bu da insanın özel bir duygu, haya duygusu. Haya utanma, sıkılma bazı çocuklar doğuşta bazı muhtemelen. Bazı çocuk doğuştan yani hayalı başlıyor kılamam muhtemelen. Bazı çocuk yine altı bezlenen çocuk. çocuk muhtemelen altı bezeniyor. Ama yanda biri olduğunu ağza açılmaz altı bezenmesi haline Bu haya nedir bu? Fıtrî haya. Fıtrî hayadır. Haya. Şerliman adı işte geliyor. Haya imanda bir şube Bir bölüm. Yani imanın böyle. İbadet değil böyle. İmanın bir bölümü hayadır. Haya ile iman iki kardeşi benziyor bunlardır. Birinin olmadığı yerde ikisi karış yapışı karışı benziyor böyle. Birinin olmadığı yerde olmuyor. Mutlaka. Haya. Hayasızlık nedir? utanmadan açık günah işleme Eğer bir insanı utanmadan tanımadan açıkça günah işliyorsa bu da hayasızlık yapmış mıdır derler. Hayal olan yerde imanda zedelendi ihmali git vardır. Hayasızlık derler E günümüzde açık saçık gezme. Hani kitaplara bakayım muhtereme böyle. Hep bunlar kıyametin büyük alametleri bunlar Yani kıyamet gidiyor. Kıyamet gidiyor. bu kadınların açılsa açılması. Hayasızlık yani. Yani neresini daha iyi gösterebilir. Orada adı altında, şubun adı altında, şeffaf girme adı altında artık gösterebildiği kadar gösterme uğraşıyor bedenine, Alttan, üstten, yanından neyse gösterme uğraşıyor böyle sıkılma, haya utanma yaptım. Ben çünkü hatırlıyorum böyle mahallede mesela bir kadın. Tabi hem kıyafetli değilim. Başıma her şey örtülü ama şeyleri dışa çıkarken bakar erkek gördü mü hemen kaçardım. Kaçardım. Görmez zaten böyle. Bir gün dediğim münevere de bir sokağa girdim. yine gidiyorum böyle. Biri kadının biri dar bir sokak ama yani bir taksı biraz zor geçer, dar bir sokak. Kadının biri hemen karşıya bir geçiyor orda. Ne hisset bana? Ev kahvede, ben hafifçe kararttı gördüm. Onu beni görmemiş böyle. Batıp şarp şarp, başak şarp başak. Yani gördüm mü görmedim acaba? Akıllı kadın. Acaba gördüm mü görmedim mi o zaman Ya, bu çok tehlikeli bir şey mutaner bela. Bekete gider mutanerler Allah korusun dol afetler başlar böyle. Biraz da deprem, deprem mutaner bela. Yani fuhuş olduğu yerde mutlaka depremler olur mutaner. Yer bunu dayanamıyor mutanerler. Hatta yer Allah'a izin istiyor. Allah işte batayım mı diyor mutaner bela. Ayrte gele mutaner bela. Belan duruyor muhtemelen. Peki bunlar mutlu mu bu açı gezenler? Allah'ın mutlu olur mu? Yani bir insan ki fıtratından ayrılmış, kopmuş fıtattan kopmuş. Fıtrat doğaçtan kopmuş bir insan. Bu mutlu olur mu? Huzur olur mu da? Allah'ın mutlu olur mu? Bir defa bir şey, nazar bir şeyler, nazar gözlemesi vardır. Hakkı mutlu olur mu? Hadışları var. Allah'ın mutlu olur benim en hakka merhaba. Hazır yani dinde yeri vardır, gerçektir böyle Hadise geliyor, nazar insanın mezarı devi kazana Hayvan dokuyan o zaman Şimdi açık gezenler ilgiyi çekecek kadar bir asla böyle. Tabi hepsi buna giriyor. Bazıları böyle toplumsal olan yerlerde. İlgiyi çekecek derecede fazla aşırı bir açık gidenler. Tabii yazın daha fazla oluyor. İlgi çekecek kadar. E tabii erkekler evli değil ki muhtemelen erkekler daha böyle her Erkek insan var böyle böyle. Evli olsun bekar olsun böyle. Bakıyor böyle. Ne var bakışta? nazar var? Bu iş tamam. Gözlemesin muhtemelen böyle. Gözlerine gidemiş şu var muhtemelen. Gözlerine gidemiş şu var böyle böyle. Gider. Yani bir insan dikkate baksın derimizleme göze girsin. Hatta iki insan birine bakamazdı göze bakamadık derim. İki insan böyle. İki göz karşı birine bakamazdı göze derim. Giden şu aalar engel oluyor mu belli? Dene mi Nasıl ki şeref şeyle kuvveti bir ampulü bakamıyoruz, bir bakamıyoruz. İki insan karşıda gelsin, ana baba olsun, karı koca olsun derimler. Böyle ikisi birini göze bakamazlar böyle. Birini göze bakarken birini yan bakması gerekiyor böyle. Hatta insan doktora gitsin, göz oturacağı gitsin, maalesef ki neler seni şöyle baktı, yoksa bir şey şu yan, baklar böyle. Yani doktora bile bakamazsın. Bakarsa o bakamazsın. Nazar oluyor mu nazar muhtemelen? Bir kişi bile dikkati bir baksa, dikkati bir baksa nedir bu nazar? Nedir nazar? Kalpte bir sıkılma oluyoracak. Kalpte Bir nedeni yokken, işiyorken şey kalpte bir sıkılma be, can darlığı sıkılma. Sonra başa vur böyle, beyinde bir patlama, beyinde böyle bir sıkma, beyinde bir patlama bu şekilde. E bir değil, böyle kalabalık büyük şehirlerde binlerce insan bakın binler insan bakıyor böyle. O kadının kızar ne olacak imtihan vermedi. Onu alsa sinedim Eve gider of diyor. Korusuna bağırır, annesine bağırır. Artık kırsa, biz sinirleri bozuk dede sıkıntıdan varım. Kudur varım da benden. Yakutarım ben. Yakvarım. Yani bir kul Allah dinemeyecek Allah asıl Allah asıl olacak. Huzur olacak, öyle mi? Yok muhtemelen. Bak, sor onlara, sor onlara muhtemelen. Ne yapayım onlar şimdi? Sosyletler Ne yapayım onlar? O, diyorlar, ses sanatikarları, şunlara, bunlar, ne işler yapıyorlar böyle ya böyle. Yani, önde olanlar, sosyletler, ne yapayım onlar? Hepsi alkolik. O da yetmiyor. Bu, şu, şu, şu. Kendinize eromuyor, iğne yok. İğne batırıyor kendinize muhtemelen. Neden yapacak bunu böyle? tatminsizlik, huzursuzluk muhtemelenler? Vallahi bu muhtemelenler? Para bu muhtemelenler? Şöyle hepsi var bu şekilde böylece. Hepsi var ama tatminsizlik böyle. Huzursuzluk böyle. Sıkıntı mıhtanelenler? Ne bir şey yapamayalım. Huzur bulamayalım böylece. Ne yapalım? Hadi bir adam başlıyor. İşte rakıdı, şu, bu derken artık şeşitlerini bilmişsiniz bilmiyorlar onlar. Şunu buna derken o da tatmıyor diye o zaman muhtemelen. Sigara yetmiyor muhtemelen. Morfindir, şudur, budur. derken, Esra derken uyuşturucu. Yani insanlardan çıkma böyle. Aklından sıyrılma. Soğuktanın aklından böyle. Kendine geçme muhtemelen. Böyle. İşte bakın muhtemelenler yani karşıdan göründüğü değil bunlara böyle. Vel münkeri, bir de Mevla ne getiriyor? Münkerden. Münkerat. Münkerat. Münker, dinde yeri olmayan, ak-siremin kabul etmediği şeyler böyle. Kıtı içkisi, yani İçkisi, kumarı, kavgası, tatışmaları, şunları, bunları, faizi ne varsa buna buna matıra. Hepsi bunun buna giriyor. Böyle buna insanı yasaklıyor koyar İçki ve yani aklını bozuyor adamlar. Aklını bozuyor adamlar. Bu için gerek fuhuşa, zinaya da gerekse böyle alkollü içkilere de bir dünyada bunun yasaları bile. Yani şeran yasalar Hanefi. Mesela haram çok. Toprak eden de haram mesela, Toprak tamam. Bir, bir Toprağı yemiş, açlığa vermez dünyada da böyle. Ham işkemil oluyor, zina veriyor bunlarda böyle. Bunda nedir? Toplumun altı kademitten bunlardır böyle. İnsan işleme, kendisinden çıkar, işi bozulur, aşı bozulur, evinde yuvası yıkılır, her şey değişmiyor bu böyle, böyle. Sonra ne biz doyumsuz bu tarafta, doyumsuz da böyle böyle. Yani ufaktan başlayayım da. İşte birkaç alayım der. Onda faydası var der. Bu şekilde başlar. Ama nefis, doyumsuz muhtemelen doyumsuz bu şekilde böyle. Vel bagiye. Bir de bağılık, azgınlık. Bu da nedir? Başkanlar artık böyle sataşma. Başkanlar böyle. Öyle insan vardır. Yani birine sataşmasın, tartışmasın, kavga etmesin. Rahat edemez Arada giderken yine birin yanında onu sorduğunda bir hat ufak bir şey yaptı böyle. Herkes yapıyor bunu. O da yapıyor. Ama duracak. Konamadı. Dur. Çıkar dışarıya. Bir bağırma. Çağırma. Tatlıların millete. Ne oluyor? Sıfıra sıfı. <gülüyor> bu bu nedenle yani bağlı azgınlığı böyle. Yani karşılıklara karşı üstüne taslama. Yani kabadeli kutlayan böyle. Yapmak. Ve ben bunu yani karşı hata etmişse bile yanı gösterilmişse ne gerekiyor burada? Bu tatı dille ona söyleme gerekiyor buna. Biyaz sileştirmek gerekiyor yerine göre. يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ يَعِذُكُمْ Allah ise bunu vahiz ediyor. نَصْرَتْ أَوْتَرِي مَلَى مَلَى Ta ki تَذَكَّرُونَ Düşünü bunları, düşüne bunları, hatırlayıp da bunları, buna göre yol alasınız böylece. Neden? E dünya'nın bir soru var mıdır onlar, değil mi? Hülün var. Öyle var böylece? Yani bağırma, çağırma, şunlar, bu haramlar, bu nedir bunlar böylece? Yazık insanlar böylece. Şimdi gelelim. Neden bu açıkken bu okul Cuma hutbinin sonunda camilerde. Bilhassa Türkiye'miz. Osmanlı'dan kalma bu. Ama bunun kökü ne vardı muhtemelen böyle. Kökü ne var böyle. Hassali'den sonra Allah'ın sınıfı sonra Emevi devleti zamanında kutbelerin sonunda Hassali'ye bir hakaret yaparlar bunda kutbelerin sonunda muhtemelen böyle. Biliyorsunuz bir savaş oldu. Sufi denen diğerde çölde savaş oldu. Hasıl Maviye, Hasıl Aliye mutanlar. İki taraf Müslüman ama isyat yani isyat görüşü var. Hasılmanın katinden dolayı, Hasılman katil öldürüldü. ondan dolayı isyat farklılaşınlarda. Hasları şöyle diyor, tam Hasları katil öldürüldü, Katler belirli bunlar. Fakat ona çoğunlukta şu anda önce de bir devletten kurulsun, yerine otursun sonra cası verelim. Karşılar da hemen cası diyorlar. Bu da kaynaklanıyor bu. Böyle tabi zamanla bu bir siyasi şeye dönüştü. Asr-ı o da Yizli zamanında bir kalbe geçti. Devamlı hastalığı aleyhinde böyle. Ta ki hasene bir abd aziz vardır. Yani bin abd aziz 8. halife bu Emeviler. 8. halife. Her böyle hası Muaviye. Bazı diyorlar kendisi. O sahabedir. Derler. O vakıa-i yaptı. Derler. kayınbiraderi. Devramızın Babası Mekke'nin fethinde Müslüman oldumdular. Tabi Hassali'yle kıyaslamaz. Hassali Haş-ı 25'lerden 4 halifeden ilk Müslümanlardan Hassali'ye kıyaslamaz mutlaka. Fazil bakımdan verecek. Ama o da sahabedir. Ona da ne deniyor? Hazret değiliz onun da bu tabi. Sayın bu şekilde böyle. hazret Muaviye 20 yıl valikatı Şam'da. 20 yıl katı vali olarak. Hassim'e atadı bunu kendine, o bari atadı. 20 yıl böylece. Osman'ın işte katinden sonra hastalığa karşı çıktı böyle. O da halifeliğini ilan etti. İslam'da tek bir olması gerekiyor ki İslam'da. İkiden olma İslam'da böyle. İkiye böğündür, üçe beşler iken bölünce böyle olur böyle zayıflar götürüyor. Bir akarşı böyle tek bir yatahtan geldi mi kuvveti gelir böyle. Ama beş altıya yer mü? Yine kurun yine tahammül eder bu böyle. Bu işmiş, madem ya böl, parçalarsın böyle. Bu işin uyanasa savaşlar onu böyle. Yani tevhid olması gerekti derken sonra Halife Ali'nin şehadinden sonra şehit ol edebini biliyorsunuz. O hassasan halife oldu. 6 ay. Bahsettiği bu iş olmayacak. O Halife hakkından vazgeçti. Halifeli kendi isteğiyle Hasım'a e devretti. Bu halifen hakkıdır böyle bu. Hası Hasan kendi isteğiyle baskı olmadan, bir şey olmadan kendi isteğiyle halife hakkını Hasım'a e devredince Hasım'a e sırada ne oldu? Meşru halife oldun. Meşru halife oldu. Daha önce Asi'di ama böyle. Asi'di babi derlerim bunlara. Hası Hasan, Hasan halifen'a devredince meşru halife oldu. Yirmi yılda halife yaptı böyle. 40 yıl böyle. Sonra oğlu Yezid geçti. Oğlu Yezid. Hazreti emir bu Yezid'e muhtemelen. Yezid'in hayatı iyi geçmedi. de azmış. Yani bir 4 sene kadar, üç dört sene kadar bir halife yaptı böyle. Kelepe olayı onun zamanında oldu muhtemelen böyle. O kana karıştı böyle kendisi de. Yani İslâm'da sevilmeyen bir kişiydi. Hedid öylece oğlu vardı ikinci muaviye derledi. Yani Neresi isim verilmiş buna. Adı muaviye. Genç. Delikanlı. Hafif buna geçti böyle. Bakın Allah hikmetine. Bu muaviye de İslâm'ın muaviye de çok dinden utanımı. Yin tadını almış, Kur'un tadını almış, Allah aşkını tatmış be, Peygamber aşkını tatmış böyle ibadetin meşhur genç Peygamberişine. <gülüyor> Halbuki buna verildi 40 gün ve 3 ay iki var. ancak habirdi, sıktı hıbeye ben bu işi bırakıyorum dedi kimse olsun verdi dedi böyle. Ben onu girdi Sıra Mervan bin Hakem diye biri vardı. Mervan bin Hakem yani. Bu halife oldu. Ondan sonra oldu Abdülmelik. Ondan sonra Velik, ondan sonra Süleyman oldu böyle. Abdülmelik'in oğlu. Bu Süleyman olan halife, 7. halife emebilirden hastalandı. Vizri vardı reja adamda Çok sağlık. Onu çağırdı. Yaz bakalım dedi bana. Metin yazdırdı. Halife hakkı vardı böyle yere tayin etmeye böyle. Benden sonra dedi Ömer bin Abdülaziz Halife olsun dedi bana. Ömer bin Abdülaziz de o da o muavi, ikinci muavi gibi böyle. O da kenara çekilmiş. İbate, meşgul, ilim, irif ve sahibi böyle. Böyle Allah yolunda Has Ömer'in meşrebinde. Böyle. Böyle bir insan toplandıların neşire o Viti Aşli mektubu okudu. Ömer bin Abdü Aziz halife. Kabul etme istemedi. Koluna girdi bir vezir. Kuybet çıkardı. Halk biat ettiler. El olmadan halife oldu. 40 yaşında yoktur. Peki bu kim bu Ömer Ağabey'in Abdü Bu kim işte böyle? İkinci Ömer deniyor buna tarihte. İkinci Ömer bu tarımlar. Ve beşinci halife deniyor buna. Dört halife meşhur meşhur beşinci halife bu bakma. bak. Bak hasta muavir sayılmıyordu beşinci halifeden bakım tanemeler. Bu sahibi olmadığı halde olmadığı halde beşinci halife deniyor. ikinci Ömer deniyor. Kimdeki bu Ömrü Abdülaziz. Babası Abdülaziz senin babası yani. Halis ve Ömer, Ramaz'dır. Halis ve Ömer yani. Halife döneminde geceleri geceleri soğukları böyle. Aziz bir ağaç var mı? Bir derdi olan var mı acaba? Allah bana bu soru diye uyku uyuyamazdı böylece. Hatta bir örnek vereyim. Bir gece giderken bakıyor. Evden çocuk ağlaması geliyor, çocuk ağlıyor ağlıyorlar bir evde. Sonra tekrar geliyor, Yine ağlıyor çocuklar? Kapıyı vurdu. Bir kadın kim o? Ben Halifə Ömer. Niye ağlıyor çocuklar? Ömer onların babasını neden savaşa gönderdim? Çünkü aç kalıyor çocuklar böyle böyle. Aç kalıyor çocuklar. Ekmek diye ağlıyorlar. Ekmek yükledi verim onlara, ağlıyorlar. Hemen Betumale'ye gittim o teramlar. Çuvalıskıtan yükledi böyle, gece getirdi böyle. Terkez un getirdi, şey şeker e, yağ getirdi. Birkaç şey getir, bunu getir onlara böyle. Teramlar. Haşler Ramazan bir gene bir sabah karşı, soğuk meydan soğuklarında. Bir kadın kızına bağırıyor. Kızı eminen sağdır mı? Sağdır mı anne? da kadar çıktı. Kalp dolmadı bugün anne. Biraz su koy da. Onu bir konuştukça saçaklamayın. Kıda biraz su koy da onu. Onu doldurur ver. Anne olur mu? Hayret versen kızı buna ama su koymayı. Anne ben de görecek buna. Ama Allah görüyor ama. mı diyor kız beyle. Koyamadım beyle. Hastanalar belli değil evi belli var. Sabahın önce oğlu vardı Asım adında. Asım'ın oğlu vardı. En genç o küçük oğuydu böyle. Bekardı. Onu çağırdı. Asım gel bakalım. Onunla filan mahalleye git. Filan sokağa git. Şöyle bir ev var böyle. Oraya bir genç bir kız var böyle. Hanım kız bilmiyorum böyle. dedi böyle. Git oraya. Bir öğren bakayım böyle. Eğer bir kişinin ikramı filan değilse bir bağlantısı yoksa Onunla evlen, onu al. Kız tam tepva bir kız. Salih'e kız. Allah ondan dedi, sana iyi bir nesil verilir. Dedi. Bak muhteremeler. Demek ki ne gerekiyor? Tekva salih'e kız böyle. Alakayı, her şey bir olacak böylece. Ondan gelen nesil ne oluyor? Daha temiz olur böyle. Temiz olur evvel. Oğlu Asın gitti. Araştırdı. Bekar kız böylece. Tabi bir ilerkesi tanıyorlar. Medine'dan tanıyorlar kendisine. Işte, Halil'in oğlu. Hem evlen oldular böylece. Evlendi. Ondan bir kız oldu. Asım'ın. Asım'ın oğlunun. Ondan bir kız olduğunu tanıyordu. Kız büyüyünce bununla geri evlendi. Adı Abdülaziz. Adı, adı Abdülaziz. Evlendi. Abdü Aziz de Mervan'ın oğlu. O zaman Mervan da Medine valisi. O bunda evlendi. Ondan da o kızdan kim doğdu? Ömer. Adı Ömer Kılıçdelenler. Aziz ber. Aynı babası gibi, dedesi gibiydi. Hatta dedesinin babası. Dedesi altın oluyor, Hasemir olup. Hasemer oluyor, Asım bunun dedesi oluyor, yine yani dedesinin babası Hasemer oluyor böyle. Bir örnek veriyorum, arda arda farklı müttefikler. Hasemer nasıl böyle, Halife, yani başkanı tanıyor Onun döneminde İslam'ın çok büyüdüğünü İslam devleti, çok mal geliyor, mal malları böyle. Araştırıyor, bütün maden mal çok, herkese bal var veriyor. Ama kendi çok az kıtlısı kendisi böyle. Kendisine bir maaş bağladı. mal yani Maliye Bakanı anlamına geliyor günümüzde. O bakıyor bu işlere. Kendi aydan böyle çok az bir maaş alıyor böyle. Bir ay yetmedi artık şeyi. Aç kaldı evinde. Bir, bir avuç harapası buğdayı kalmadı. Ekmek yapmaya. Aç kal artık bir kağıt aldı, birkaç yazı yazdı, Beytül male yani Hazine Bakan'a, Hazine bakanına gönderdi. Gelecek ayından kesilmek üzere, şu kadar bana para gönderir misin? Gelecek ayından kesilmek üzere, maaşını kesilmek üzere. Görür misin? Götürü bunu, Beytül male götürdü, hakkı, arkasını şiir yazdı. Ya Halife Ömer, Geleceye kadar yaşayana bana bir kefir göster sonra gönderin. Hasan baktı, şeye de baktı, akıl böyle. Kefil istiyor, yaşayana kadar geleceye kadar böyle. Ne görünce Seyeceye kadar kapan. Allah'ım sana şükür böyle bir mühiti, mali, sahibi var böyle, böyle orada. Var. Böyle adil bakma böyle. Vermedi. Bu Ömer, ikinci Ömer'in muhtemeler, emin ve harika Ömer, Ondan bir örnek böyle. Bu hastalandı. Nasıl salandı? Soğukuna geçelim inşallah. Ateş gibi yanıyor. Hastalandı. Kayımiraden mesleme deniyor böyle. İstanbul'un fethi fethine gitti böylece. Onun geldi. Bahtlaki eniştesi hasta. Ateş gibi yanıyor. Terlemişte. Üzerine gömlek çok küllü ama. Gömmek çok küllü. Dedi ki ablasına, adı Fatıma. Abla Meryek'in kızı yani böyle. Abla, bak Enes'in ve Eğit'in başkanı Halide. Ziyade gelinler olarak şimdi bu şekilde. bugün gömleği yıkar bunu dedi yani böyle. Yıka gömleğini ve abla temiz gömlek giydir. Sakın böyle durmasın bu şekilde. Gider ayrılırken şöyle bunu abla sonra, ablası yani böyle. Ablasına, bilir mi de ablası Sonra Ersin yine tekrar geldi. Baktı. Aynı gömlek. Terlemiş, kokmuş, kirlenmiş, sararmış hatta böyle. böyle gömlek gömleği üzerinde. Ablasına çıkıştı. Çekil abla, Allah ben sana demedim bunu görmeyin bunu değersiz diye. Ablasına mecbur söyleyeceğim. Kardeşim, Erişin bir, bir de günne var yok. Bakmayın Vallahi bile var Enişenin tek gömleği var, tek gömleği var böyle. Saatı vaykanı çıkara yukarıdım, beklerdi, kurtup giydirirdim onu böyle. Şimdi çıkardı, üşüşüne böyle. Üzengi bir şey yok, tamam Tek gömleği var enişenin, tamam bak. Devletin başı gömleği mi devleti ki, dünyanın tek süper gücü oldu, dünyanın tek süper gücü oldu. Giren yıkıldı, yıkıldı bile. Bir Bizans kaldı İstanbul'da. Böyle. Kapalı kaldık Suriş'ten böyle böyle. Anadolu, Mısır, Afrika, İran, Doğu hep İslam dedi muhterem O kadar muazzam bir geliri var. Bak tek gemiye var muhteremler. Yani günümüzde hele hanımlar muhteremler kızlar böyle. Yani kulaklarına küpü olsun muhteremler. Bir giydiğinde giymiyorlar. Efendim kırk tane şey var içerisinde böyle Tabi e ben bunu filanı sizne giymiştim, onu gördüler orada. Başka olacak mı tabi? başka olacak mu Bir gün tekrar giymiyor mu Halife Ömer, Abdü Aziz tek gemi mu teyamlar? Şimdi gelelim bu Ömer rahmetlerinin halife yine halife oldu. 1999'du Yani 100. yılını müjde olmuş bu olmuşlar yaban tanrılar. 2. yıl olmuşlar ya. 1999 halif oldu. İslam bütün ülkelerinde tam bir adalet, huzur oldu böyle Bir şey yabancılar, gücün, yok yabancılar İslam'da da kendileri böyle. Kimse yana göze bakmıyor zaten böyle. Krüster mi krüster ver tamam. Ama bizim tabamızdır tam cizi veriyor. Belgesini veriyor. Rahat oturuyor bu şeye Kimse kimseye yan göze bakmıyor. Yahudi, Hristiyan'ı, herkes dininde inancına serbest. Herkes İslam'ın yaşadığı gibi yaşayabiliyor. Şey adalet var. Hatta daha önce de kimlerin mal alınmışsa zorla diğer tarafından hepsi geri verdi. Böyle. Hepsi geri verdi. Tam adalet. Herkese böyle davranıyor. Ama Bundan hoşlanmaya da çıktı vardı ama var ya böyle Kimler? çıkar çevreleri çıkar sevdileri böyle alışmışlar en büyük derecesinde aradan mensupları kendilerine insanlar üstün verenler böyle kendilerine farklı verenler toplumu aşağı görenler alışmışlar bu istafa betül maldir bunlar hesapsız böyle. Çılgınca bir istaf bunlar öyle, istaf var, altmış yirmi hatta mütevelli, biri ki ismi şirmez bir o dönemde böyle, bir safada bin altın hacım bir safada bin altın böyle. Yani her şey olacak böyle, bu aklabalar, şunlar, tep tepsi olacak kimse yanlış değil mi? On sonrada dakler farklı onlara bir şey bakarlar. Korkunç istaf bu şekilde böyle alışmışlar. Sonra adaletsizlik mesela böyle bir üç tabakadan biri haksızlık ediyor e birine azalıyor tartışıyor, kavga ediyor hakkını vermiyor hatta kalkıp tekme tokat vuruyor ama hiç yapamıyor bunlara ama hiç böyle kim olursa olsun adalet yeni buluyor mutlaka ben. Kim olsa bu şekilde bunların tabi oldu? Razı olmuyor da şimdi bundan böyle istemeyenlere bunu Aman şu Ömer gizse. Kıtlı geliyor bunlara şey. Normal insan sıkıntıya gidiyor bunlarda. Yani dayanamadı bunlar. Çıkarları, şerif çıkar, şerifleri bozuldu. Ama bu kişiler tembilece. Başta aline konuşmayı aleyhinde. Propagandaya böyle. Yalan, ihtiralar etmeye. Halk inanmadan o taraftan. İnanmadan böyle. Halk Ömer dedi mi? Bir Ömer tekrar. Halk onu seviyor. Hak bundan soğumayınca bu defa ne karar verirler? Suikast. Suikast böyle. Öldürülmesine böyle. Öldürecekler. O zaman en kolay öldürme zehirlenmedir. Zehirlenme muhtemelen böyle. Aradılar, taradılar. Bu Ömer Hazretleri'nin çok güzel bir kölesi vardı. Sadık kölesi vardı böyle. Köle ama, sarayda ama böyle. yaşıyor sadece böyle. Rahatsız böyle. Fakat çok sadık efendisine, Halife Ömer bunu çok sevdi kendisini, buna çok güvenilir kendisine, bu köleyi kandırırlar. Bu köleyi kandırırlar. altınla, şınlar, bunla köleyi kandırırlar. Buna zehir verdiler. zehir vermişler ki o dönemde tedavisi olmayan bir zehir vermişler. Bu Köle bunu kötü yemeklerini şey yaparken, bunları böyle karıştırıyor. Bunu zehirledi muhtemelenler. Halife su alanı işte bir girişti artık. Arlaştırdı soruşturdu. Kim uç yaptı? Köleden çıktı meydana sonunda böyle. Köle çağırdı. Neye sen beni zehirledin? Bende ne kötülüğü gördün? Ne kötülüğü gördün her şeyini yaptım ben. Yani sahada yaşıyorsun bak. Ne kötü gördün? Niye bunu şey yaptın? Allah amacındaydı. Ya emreli müminler. Allah senin şey bir kötü görmedi. Fakat dedi altınlara görünce dayanamadı ben. Bin altın.